Hasan Ersel'le ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın Emre. Günaydın. Günaydın abi. G20'den bahsedelim diyoruz. Evet. Çünkü toplantılarda devam ediyor. Bitti mi bilmiyorum. Yok şöyle bir... Maliye Bakanları toplantısı bitti. Gelecek ayın ortasında da işte G20 liderleri bir araya gelecekler. Ee, ondan sonra yani toplantının e, şeyi, finali o. Hani işte G20 şu noktada karara vardı denecek olan nokta o ama ne karara varacağı da zaten yani Maliye Bakanları'nın karara varamadığı bir konuda karara varması beklenmediği için. Öyle fazla sürprizli bir şey değil. Peki yani sık sık yeni dünya düzeni içinde yer aldığı bir aktör olarak yer aldı. beysen bu G20'nin biraz irdeleyelim Türkiye'nin de parçası olduğu bir yeni evet. oluşum. Yani bu çok kötü bir şey olarak kötü bir şey değil ama çok garip bir şey. Bir kere bu G20 kendiliğinden oluşmuş bir şey. Benim ta ilk günden beri ona taktığım ad G7 ve davetlileri. E, G7 vardı işte bu gelişmiş 7 ülke. Bu ülkeler e, dünya boyutunda işleri görüşmek için diğer bazı ülkeleri davet ettiler. O, buna da G20 dediler. G20 adında da bir komiklik var. Çünkü 20 tane ülke yok. 19 tane ülke var bir de Avrupa Birliği var. Ama bu 19 ülkenin içerisinde 4 tane Avrupa Birliği üyesi var. Topladığınız zaman yani yani Avrupa Birliği temsilcisi neyi temsil ediyor Orayı anlamak zor Avrupa Birliği'nin kalanını mı yoksa Almanya'nın iki mi oyu olacak falan oylamalı da olmadığı için önemli değil ama böyle garip bir örgüt. Şimdi ana fikir e, şöyle <gülüyor> G7'ler gelişmiş ülkeler bunların bazı dertleri var ama bu dertler dünyanın diğer ülkelerin derdi değil. Ee, yani şöyle diyeyim onları o kadar rahatsız etmiyor O Öbür ülkelerin karşılaştığı bazı sorunlarda da G7'ler aşmış Ama tek taraflı hareket edilmenin de bir, bir, bir de sonra sakıncası çıkıyor Şimdi bu yüzden hani hep beraber olsak iyi olur diyor Şimdi orada tabii şu, insan aklına şu geliyor İyi o zaman Birleşmiş Milletler'e gidin G192 işte o e, galiba e, çeşitli nedenlerle, istenmeyen bir şey. Çünkü orada bir oylama olursa ne olacağı belli değil. hani G7'in istemediği bir şey çıkabilir gibi. Onu da o kadar istemiyorlar. E, benim anladığım. Bir de tabii g Kirin çalışmasının çok zor olduğunu da görüyoruz. Yani pratikte bir şunetler içerisinde her kafadan bir ses çıkar kolay sonuç alması falan diye son Ama... örneklerinden birini söyleyeyim mi izin versen? bir evet. G 192nin yani Birleşmiş Milletler'de Küba'ya ambargo uygulamasını 1900 kaç 59'dan berim devam ediyor nedir evet. Amerika'nın durdur diyor artık bu haksızlıktır diyor bir G 192 yani Birleşmiş Milletler ve iki oya karşı iki oy karşı çıkmış Sadece ve ambargo devam etmiş Tabi Amerika'nın dışındaki Oyunda İsrail olduğunu söylemeyebilir Lüzum evet, yok tabii. <gülüyor> ee, ya Şimdi burada şöyle bir sorun var Tabi o hep var ee, Yani peki bu kararı nasıl e, Şey yapacaksınız e, u, Uygulamaya Dur, getireceksiniz evet. Kararı mesela Amerika'nın işine gelmiyorsa Veya Çin'in işine gelmiyorsa Veto hakkı olan yani şimdi bir kere her konu Güvenlik Konseyi'ne gidecek konu değildir. Yani e, değil mi? Güvenlik Konseyi daha çok eski bizim anladığımız anlamda güvenlik sorunlarıyla uğraşan, askeri boyutlu güvenlik sorunlarıyla uğraşan biridir. E, mesela yani iklim değişikliği sorunu. Evet. Değil mi? Bu konuda alınacak önlemler diye birleşmiş Milletler bir karar alsa e peki onu uygulatmak için Güvenlik Konseyi uymuyor. Öyle de bir görevini genişletme Diye de bir niyet de yok e, Ayrıca da tabii onun görevini Genişletmeye kalktığınızda başka ilkelerin Başka türlü işlerine müdahale ediyorsunuz Onu da hiç kimse istemez Üstelik de biz bunların bazılarının veto hakkı Olan bir kurum yani Birleşmiş Milletler'de <gülüyor> Öyle bir sorun var ama bu başka her yerde de var Yani bir e, Şey küresel Otorite yokluğu e, Ortalıkta Şimdi G20 bu nedenle e, Ortaya çıktı fakat e, bazı kendinden oluşumlar e, böyle yok bunun hukuki temeli yoktur filan deyip küçümseyecek şeyler değil. Yani etkili olabiliyor. Mesela G20'ye çok ümit bağlandı. Sadece gelişmiş ülkeler değil. Yani diğer yani de ya bu burası bir şey yapabilir diye. Bu mesela ilginç bir konu. Çünkü G20 kalktı, IMF şöyle yapsın böyle yapsın, IMF'nin yapısı şöyle değilsin böyle değilsin diye... Fikirler beyan etti Şimdi burada bir gariplik var çünkü IMF bir uluslararası Yasal yapısı olan bir Kurum evet. Anlaşma sonucunda ortaya çıkmış G20 ise bir kulüp Bir kulüp kalkıyor Bir şeyler söylüyor Tabi bir kulübün bir şey söylemek hakkı Ama etkili de oluyor IMF G20'ye rapor hazırlıyor Öyle bir şeyler çıkıyor Şimdi bu ne saçma sapan şeydir Deyip geçiştirmek de mümkün ama G20'nin böyle bir prestij kazanmasının da bir nedeni olması lazım. Şimdi iki şeyi bir arada görüyoruz. Bu prestij kazanma süreci hızlı bir şekilde oldu. Fakat G20'ye olan güven de bugünlerde yahut bekleyişlerde bir törpülenme de görüyoruz. Yani çıkmaz bir şey geldi. Şimdi bunun da bir iktisadi mantığı olması lazım. Değişen fazla bir şey yok yani ülkeler aynı ülkeler. E, gidiyorlar geliyorlar toplanıyorlar çalışmalar yapılıyor ciddi çalışmalar yapılıyor yani öyle küçümselecek şeyler de değil IMF'den raporlar geliyor işte uluslararası e, bu, bu Bank of International Settlement'den Merkez Bankaları Birliği'nden raporlar geliyor çalışmalar geliyor falan yani öyle bir şey var fakat köklü bir şey galiba çıkmayacak Havası bugünlerde çok e, daha yaygın. Mesela hiç kimsenin, ben de dahil, e, bu Kore'deki, Kasım ayındaki toplantıdan bir şey e, bilmediğimiz bir şey çıkacağını beklemiyoruz. Bildiklerimiz ne? G7'nin üzerinde uzlaştığı konular. Bunlar e, bize mesela ters gelen konular mı? Hayır, o anlamda demiyorum. Yani bunlardan biz de, e, biz de yararlanabiliriz. Ama ...kürüzlü konuların hiçbirisinin... ...geçemeyeceği bir anlaşıldı. Şimdi burada... ...tabii ortaya çıkarılan... ...bazı böyle e, kolay zaferler var. Efendim... E, ...hani bu Brezilya Maliye Bakanı... ...popülerize etti ya hani... E, ...kur savaşları... ...güzel bir başlık yani böyle... E, ...insanı çekiyor falan. Ortalıkta... ...kur savaşı falan yok. E, o, ama... ...bir olayı yansıyor. Ortalıkta bir... ...sorun kura yansıyor öyle gösteriyor o kendisini. Eee Leslie Marley'e bence onu çok böyle hoş herkesin aklına kalacak şekilde formüle etti ve tuttu. Ee, bir kur savaşına girmeyelim dendi. Ee, bunu zaten aklı başında hiç kimse istemeyeceği için herkes evet dedi. Amerika bunu istemiyor. Doğru. Eee Çin de diyor ki vallahi yani ben de istemiyorum. Niye isteyeyim diyor. Ben hatta çok uysal bireyim. Amerikan parasına bağladım paramı. Gidiyoruz diyor. Amerika istemediğine göre ben de istemiyorum. Yani böyle bir e, hani problem çözen bir şey değil. Çünkü problemin özünde ne yatıyor? Bazı ülkelerin muazzam ticaret fazlaları var. Unutmayalım Almanya var. Sadece Çin değil. Almanya'nın çok büyük ticaret fazlası olan bir ülke. Bazılarında büyük açıkları var. Amerika Birleşik Devletleri gibi. E bu dengesizlik dünya ölçüsünde büyük olan bu dengesizlik. Tabii Türkiye'nde büyük açığı var ama. ...Türkiye küçük bir ülke, yani dünyayı etkileyecek bir ülke değil. Bunun bir düzelmesi lazım. Bunun düzelmesi için ne yapmak lazım? İşte bazen ülke politikalarının değişmesi lazım... ...bazen de bazı konularda işbirliği yapılması lazım. İşte o noktaya gelince... ...herkesin kaygıları veriyor. Çünkü her hükümetin kendi halkına karşı... ...taahhütü var, i̇şte tam atacağım, ...şunu yapacağım, bunu yapacağım falan diye. Orada... Bulmak halen zor O bulunmadığı için de ön plana Çözülebilecek sorunlar çıkıyor Bunlardan bir tanesi Beklenene oranla çok Daha hafif olan Büyük uluslararası ölçekteki Bankaların e, Yeniden e, e, Şeylerin mevzuatının Düzenlenmesi hangi kurallara Uyacaklarının belirlenmesi e, Gibi bir şey ...bu e, uzmanlar çalıştılar... ...uzmanların çalıştıkları üzerinde... E, ...ülkeler durdu... ...eğer yanlış algılamadıysam... ...bu defa... E, ...bazı ikiye oranında bir farklılık da oldu... ...biraz olay da hızlı... ...ve bir krize karşı cevap şeklinde olduğu için... ...hızlı yürütüldü... ...ve büyük ölçüde... E, ...gelişmiş ülkelerin sorunlarıyla ilgili... ...bazı düzenlemeler yapıldı... ...şimdi bunun... E, nedeni gelişmekte olan ülkeleri bizim gibi ülkeleri boşlamak değil de e, mali krizi yaratan olay gelişmiş bankacılık sistemlerinde ortaya çıktığı için öncelikle ona yöneltildi dolayısıyla gelişmiş ülkeler aralarında bir noktada anlaşınca işte Almanlar şuna itiraz etti bilmem ki buna itiraz etti mesele oldu dendi ve bu e, G20'ye geldi. Büyük boğazlıkla da, da G20'de bu haliyle kabul edilecek doğrusu Gelişmekte olan ülkere bir eks sorun yaratacak tabii ama bu doğal yani daha ciddi bankacılık olsun diye herkes yaratıyor. Ama daha olumsuz bir yük getiriyor mu? Çok berrak değil. Bazı kuşkular var. Yani acaba böyle bir etki yaratır mı diye ama daha bu üzerinde çalışacak. Sonra da nasıl olsa bir düzeltme yapılır diye düşünen bir konu. E kur savaşı zaten kimse istemiyor. O da iyi değildir. Yapmayan falan dendi. Zaten kimsenin yapma da niyeti yoktu. Yalnız e, bu kurla oynamadan kuru oynatmanın yolları da var. Ona karşı çareyi bilmiyor. Amerika para bastığı sürece ne olacak diye bir sorun var ortalıkta değil mi? Evet tabii. E, yani Amerika para basmasın demek komik bir şey oluyor. Çünkü Amerika bir düştüğü sorundan çıkmaya çalışıyor. Ama o paranın ülke dışına çıkmasını da Engelleyemiyor Yani ülke dışına çıkmasını nasıl engelleyemiyor Çünkü büyük açığı var ee, Değil mi ee, Öbür taraftan da Büyük bir mali sistem Çok büyük bir küresel bir mali sistem Yani Ortalıktaki sorunları Çözememiş oluyor Bu durumda Şimdi böyle olunca e, Bir Konu ortaya çıkıyor Yani G20'den ne bekliyorduk G20'nin şöyle bir iddiası hiç olmadı. Artık dünyanın yöneticisi biziz. Böyle bir iddia almadı Ama dünyayı etkileyebilecek bir gücüz diyor G20. Bu doğru ama tam da doğru mu? O da tartışmalı bir şey. Çünkü G20'nin içerisindeki G7 o kadar büyük ki G20'nin %60'ını zaten onlar açıklıyor. Dolayısıyla işin özü G7 yine ben onun için ısrar ediyorum. G7 e, ve çevresindekiler. Fakat bu çevresindekilerin olması G20'nin e, deyim yerindeyse bir meşveret meclisi olması e, önemini düşürmez. Çünkü G7'nin e, alacağı bir kararın e, tatsızlık doğurmaması bir hata içermemesi Hani düşmanca karar almayacağını varsayıyorum gelişmekte olan ülkelere e, yönelik. Ama aldığı karar kendini kururken onlara çok zarar verebilir. E, bunun için yani bir tepki de alabilmesi lazım. E, G20 içerisindeki diğerleri yani e, bu G7 ve Avrupa Birliği'ni dışarı alalım. Ondan sonra bir 13 ülke kalıyor ya bu noktada uyarma. ...teklif götürme filan... ...görevine sahip olmalar lazım... ...eğer bu olursa... ...o zaman... E, ...başıboş yol aramaya oranla... ...daha iyi bir sonuca ulaşılabileceğini... E, iksat kuramından çıkarmak mümkün... E, ...şimdi burada iki noktayı söyleyeyim... ...bu çözümün... ...hiçbir zaman... E, ...dünya ekonomisi için en etkin çözüm olacağını... ...söylemek mümkün değil... Çünkü bir kamusal mal söz konusu e, bu da mali istikrar. E, bir kamusal malın işte e, sadece etkin, adil olmayı falan bir tarafa bırakıyorum etkin olarak dağıtılabilmesi için gerekli koşulları G20 sağlamıyor. Fakat G20 e, her ülkenin kendi başına yol arayıp bak öbür taraf belki böyle yapar diyerek kendi çözümünü bulduğu orana yola oranla daha iyi bir yere girebilir. Şimdi burada G13'ün rolünü çok marjinal gibi gösterdim ama o da değindiğim nokta önemli. Yani G13 kendisi gibi, kendisinden daha farklı olan, gelişmekte olan ülkeler grubunun sorunlarını oraya taşıyıp tartışabildiği, pazarlık yapabildiği müddetçe önemli bir rol oynayabilir. Ben şimdi Türkiye'nin böyle bir rolü olmasını istiyorum. Yani hep baştan itibaren. Burada kendini göstermesi gerektiğini düşünüyordum. Ya ben bilmiyorum ya fazla yansımıyor neyse öyle gözükmüyor. Türkiye'de çok e, pasif gözüküyor burada. Yani kalkıp şöyle bir şey e, demiyor. Şu şu şu sorunları var siyasi değil teknik olarak şu ülkelerle ilgili şunları yapılırsa şu sonuçlar olur. Bize böyle ilettiler dediği bir, bir şeyi temsil etmiyor gibi gözüküyor. Edebilir mi? Eder. Çünkü bazı gariplikler var. Mesela Türkiye G20 üyesi ama İran değil. Evet. Yani kriterler konusunda hani ben de niye? onu soracaktım. Ha. Nedir bu G20? Kriteri yok. Çünkü onun için davet ettikleri diyorum. Yani ben akşam eve birisini davet ediyorsam benim kimi davet etmek istiyorsam onu davet ederim. Evet. Ve bana da hangi kriterle davet ettiğiniz sorusu biraz garip olur. Çünkü ben davet veriyorum. Bir resmi kuruluş olsa bir kriter lazım. Ama Şimdi dışarıda bırakılanlara bakıyorsunuz. Mesela komik şeyler var. İran dışarıda. İran'ın e, satın alma paritesiyle kişi başına milli geliri Türkiye'den bin dolar daha az. On bir yani Türkiye 12-13 bin o da on bir falan gibi bir şey. Yani e, o civarda diyelim. E, şimdi ama İran ekonomisi işte e, petrol üretiyor, satıyor yani önemli bir ekonomi. Ama dışarıda bırakılan bir başkasını söyleyeyim. Hadi İran'a kazanlar çok diyelim. E, Şili var. E, Şili önemli bir ekonomi Küçük bir ekonomi ama adam başına gelir yüksek Dünyada da işte bakır üretiyor Şunu yapıyor bunu yapıyor yani e, Ciddi bir yer Ama o da dışarıda çünkü öyle yapılmış Bir tane daha var İsviçre de dışarıda hmm. e, Şimdi demek ki yani e, bir, bir Akşam kiminle yemek yemek istedi seçmişler Ama bu ülkelerin Seslerini duyurabilmede aracılığı Olanlar olursa e tabi bir masanın başında 190 kişinin toplanmasındansa Daha az sayıda kimsenin toplanması Ve e, çalışma yapması Daha kolaydır e, Diye düşünebiliriz e, Diyelim ki Şili Buna itiraz etmedi çünkü düşündü ki işte bunu şey yapar Yani ne bileyim e, Arjantin'e de geçmişte hep savaş etmişlerdi Ama şimdi araları iyidir herhalde Arjantin yapar ya da bilmem Brezilya yapar e, Bunu hallederiz diye Eee onlar yapıyor mu onu da bilmiyorum Yani çünkü Her söylediklerini de açıklayacak değiller Bize gelen bilgi Ama Türkiye'nin böyle bir hazırlığı Daha çok yapmasında büyük yarar var e Bizim çevremizde önemlice Nüfus ağırlığı olup da orada olmayan Ve bizim ilişkilerimizin Yani fena olmadığı bazı ülkeler var Pakistan var mesela çünkü Büyük bir ülke Yani nüfus olarak büyük bir ülke Tabi geliri filan düşük ama Bir yıl sıkıntısı var e Mısır var Değil mi? Yani onu da Şey yapmak Mümkün Yani Mısır'ı Biz temsil edelim demiyorum var çünkü Suudi Arabistan temsil edebilir yani illa Bizim yapmamız gerekmiyor ama Türkiye burada Bu rolü oynaması işin mantığı gereği Onu yapabilmek de tabii O ülkelerle sıkı temas etmek Dertlerini doğru anlayabilmek doğru Yansıtabilecek çalışmaları yapmak mı olur öyle temsil ediyorum demekle olacak bir şey değil ee, şimdi G20'nin peki bu son bir nokta yani bu biraz hani ya pek fazla bir şey çıkmaz bir noktasına nasıl geldik ee, bunun sebebi de e, karşılaşılan sorunun G7'yi etkileme biçimi ve G20 bünyesinde de mesela Çin'in bundan etkilenme biçiminin farklı olması Dolayısıyla ortak bir noktadan Uzaklar Herkes uzak Yani G7 içinde de farklılıklar var Daha az olmakla beraber Avrupa belli bir Sorunla karşı karşıya Amerika'nınki biraz farklılık Onun için aynı noktaya tam gelemiyorlar Ama onların gelebilecekleri nokta Çin'i Hindistan'ı Bizi de belki Tam tatmin etmiyor Böyle olunca da hep beraber bakın bizim bir gücümüz var bu gücümüzle biz ileriye doğru şöyle bir adım atıyoruz siz geri kalan dünyanın G172'leri de biz de gelin e, olmuyor. Yani problem burada o yüzden de e, güvenli bölgede kalmaya tercih ediyor o yüzden de Kasım'daki toplantı bence olacaktır. E, Önemli bir önemsiz toplantı olacak. <gülüyor> evet yani burada şey hatırladım tam e, kaynağını bir e, hatırlamıyorum şimdi nereden okuduğumu haberin ama G20'nin de bir G7 toplantılarından birinde e, önemsiz bürokratlardan birinin kafasından doğduğunu e, bir pa sigara paketi gibi bir şeyin arkasına G7 G20 diyelim. Aa çok güzel falan diye galiba Kanadalı e, bir rejelle <gülüyor> uluslararası diplomatla böyle geliştiğine dair de bir şey okudum. Vallahi olabilir. <gülüyor> yani çünkü biraz olayda da öyle var. G20 diyorsunuz 19 ülke var. Evet. Yani sayı da tutmuyor. Bunun üzerine bir G20 sokuluyor. O onunla bir yeni ülke giriyor değil mi? Şey, evet. <gülüyor> 27 ülkeden dördü içeride. 23 tane de oradan girdi. E, oylama olmadığı için e, Benim bildiğim yani e, Mesela Avrupa Birliği bir şeye hayır diyorsa Geçiremezsiniz onu oylamaya lüzum yok Değil mi? Evet, tamam, yani mümkün tamam. değil. O, oradaki çatışmana katılmak Olarak düşünüyor ama orada bir kişi 23 ülkeyi temsil ediyor e, Böyle olunca yani kaç Ben mesela G20'nin dünya ekonomisindeki Büyüklüğünü ölçmeye kalktım Bir türlü karar veremedim Nasıl ölçeceğim bunu G7 diye ayırdıklarımın içerisinde a, e, Avrupa Birliği ülkeleri var Onları çıkarttığınız zaman iş başka türlü karışıyor çünkü o ülkelerle Avrupa Birliği'nin geri kalan ülkeler arasındaki ticareti ayrı mı hesaba katacağım yoksa Avrupa Birliği içinde mi diye mi çok rakamlar değişiyor. Neyse böyle bir garip bir kuruluş şey G20'nin mantığı. Ama şeyi kabul etmek lazım ki G20 epeyce tuttu. Yani bu işleri çözmede Önemli adım atabilir hissi çok doğdu. Biraz da krizin etkisiyle belki yani bir çaresizlik e, nedeniyle doğdu. Ama öyle bir tarafı da var. Yalnız bir şeyin altını çizeyim. Birleşmiş Milletleri devreden çıkarmanın ben hiç de doğru bir şey olmayacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler belki karar alamayabilir. Yani al, almayabilir dedim. alması zor olabilir falan. Onlar ayrı konular. Fakat Birleşmiş Milletler'de çok farklı ülkelerin... E, sorunları gündeme gidilebilir O kadar ülkeyi ki, kendileri de anlatacakları bir forumdur. Nitekim Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu aldığı bir karar vardır e, Birkaç yıl önce e, bu Ne oluyor bu dünya ekonomisi nereye gidiyor bir çalışma yapın e, diye Bir komisyon kuruldu Komisyonun başkanlığını Joseph Stiglitz yaptı evet. Ve bu e, şimdi kitap halinde de yayınlandı Stiglitz rapor diye ee, güzel bir şey Yani dört dörtlük bir çalışma raporu Böyle şeyi Birleşmiş Milletler üretebilir Yani sonuçta efendim Karar alamıyor Az bile uygulayamıyor e, Demenin çok bir anemi yok Şimdi Bunda şöyle bir avantajı olabilir Mesela Birleşmiş Milletler böyle bir çalışmayı Ortaya koyduğu için de Ya şu şu, şu sorunlar var deyip, Olmasına rağmen biz onları göz Gelelim diyemez ki Çünkü bunda bir prestiji var Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de de böyle bir çalışmanın yürümesi e, tabii işbirliği yaparak yürümesi falan çok daha uygun olur. Evet toprak ananın hakları bildirgesi kararını da Birleşmiş Milletler'den başka nerede alabilirsin zaten? Ev tabi evet yani e, tabi Birleşmiş Milletler'in e, bu karar sürecinin <gülüyor> zorluğu doğru fakat onu sadece Birleşmiş Milletlere söylemek doğru değil. G20'yi düşünelim. Yani böyle bir şey olacağını hiç ama aldı diyelim bir kararı e, ve G7'den birine işine gelmedi. Yani İlla ki Amerika olması da şart değil. Uygulayabilir misiniz? Uygulayamazsınız. Mümkün değil. Yani e, Çok zor bir şey. E, o yüzden e, bir e, küresel otoriteye bazı noktalarda ihtiyaç var. E, sanıyorum bu finanstaki konusunda e, Olayı çözmek epeyce zor Çünkü Finansın bir bütünleşmesi Dünya üstünde daha yaygın kim kimin 2000 2000'leri kimin evinde pek belli değil Yalnız daha Önemli sorun senin üzerinde durduğun konuda Bu çevre sorunları konusunda Acil ihtiyaç var Ve orada birinin Ya siz yanlış yapıyorsunuz diye bir ülkeye Bir şey söyleyebilir durumda olması lazım Aksi halde Dünya kamuoyunda çıkan Tepkilerle olayın düzelmediğini gördük veya ben öyle düşünüyorum. Peki çok teşekkür, ben de. teşekkür ederim. Hasan Erseli Ekonomi Notları.